Inel hamdulillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min amalina الله فلا مضل له ve ve ve ve ya ayihal الذين men tekullah hakkı tukatih, ve la temutun illa, ve an tum muslimun. Ya ayihal nasutku, rabbkumul lizi, xalakumul nefsün waheide, ve xalak minha zavjha, ve beth minhuma rijalan kethiro, ve nisaa. Ve tekullahul lizi tesaalun bhihi, ve al arham. Inna kana ya aleyh hal din amanut kullallah ve kulu kovlan sadihe yuslhe l kum aamal kum ve aqfir l kum dunub kum ve meyteğallah ve rusuluhu fakat faza favza azime ambabat fainn astakal hadis kitabullah sallallahu wa wa sallam ve şerr-ül umuri muhtefatuhâ ve kullu muhtefatin bid'a ve kullu bid'atin dalâle Okuduğum hutbe-i lac'ın son kısmı sözlerinden doğrusu Allah'ın kelamı yolların en ayrılısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. İşlerin en kötüsü ise sonradan İhtas edilen bidat olarak ortaya konulan şeyler Sonradan ihtas edilen her bir şeyin Antiparantez ismi bidat Her bidatta sapıklık dalalettir Öncelikle ben kendimi tanıtayım Bursa'dan geliyoruz biz Dört, dört arkadaş geldik İsmim Mehmet Soyadım Şahin Bursa Hadis Yayın Evi'nde çalışmaktayım, kitap evinde. Buradan kendimi tanıtmak için bunu söyledim. Arkadaşlarımız işte Ceyhun, Fatih, Serkan dört kişi beraber geldik. Eğer dersten sonra tanışıp kaynaşırsanız hem burada birbirimizi tanıyalım, bir bağlantı kuralım diye şehirler arası böyle bir yani bütün şehirlerin birbirini tanıması adına Böyle program yapılmasını Gerekli gördü hocalar Bizler de, de bu şekilde böyle Görevlendirdiler Biz de çıkıp anlatmaya geldik Aynı zamanda hem tanışalım hem kaynaşalım diye Dersimizin konusu da 4 ya da 5 oturumluk bir ders Tabi bu nasıl olur Nasıl program yapılır bilmiyorum ama Cafer abiyle konuştuk O yapacak programı Yani bir derste anlatılacak mesele değil Çok geniş ve uzun bir konu Gerçekten hemen hemen bir meseleyi anlatırken de böyle tek konuda anlatılması anlaşılması zor. O yüzden böyle ders halkaları yaparmış ilim ehli. Konuları da geniş geniş alıp teferruatıyla alıp bazen örerek bazen teferruatını sağdan soldan getirerek bunu anlatırlar. Konu hariciler ve onların vasıfları. Hariciler bildiğiniz gibi daha çok... İlk dönemde Ali radıyallahu anh döneminde taife olarak bilinerek çıkan bir taife. Ama zihniyet olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çıkmış. Biraz sonra gelecek göreceksiniz. Adaletli ol ey Muhammed lafızıyla. Haricilik kelimesi yani harici kelimesi çıkmak demek. İtaattan ayrılıp isyan etmek manasında huruç Kökünden ayrılan, isyan eden manasında bir sıfat olan hariç kelimesine nispet ekinin ilave edilmesiyle meydana gelmiş. Huruç kelimesi, duhul dediğimiz, giriş dediğimiz, girmenin zıttı olan bir kelimedir. Çıkma demek. Çoğul olarak hariciye ya da havariç denilir. Harici falanca harici dendiğinde bunun çoğulu hariciler manasında olan havariç ya da hariciye fırkası olarak bilinir. Bu fırkanın havaric ismi insanlardan hak olan dinden veya Ali radıyallahu anh'ından bakın insanlardan hak olan dinden ve veya Ali radıyallahu anh'dan uzaklaşan ve yönetime, emirlere, valilere yapılması gereken itaate, Müslümanların en hayırlılarından olan kimselere karşı ayaklanarak cemaatten çıkan manasındadır ıstılahta. Hariciler hakkında kullanılmış bir diğer isim de, Sıffın Savaşı'nın ardından Ali radıyallahu anh ve Muaviye radıyallahu anh'un taraftarlarınca benimsenen, Hakemlere rıza göstermeyi reddetmelerinden dolayı bunlara muhakkime de denilmiş. Yine diğer bir isim, bunların birçok isimleri var. Nasıl biz kurtulan furk'a ehli sünnet vel cemaat, cemaat işte Selefiye gibi tesmiye ediyorsak birçok isimleri var. Zamanına, yerine göre değişe değiştiği için bunlar da çıkış yerlerinde ve ağırlıkta nasıl böyle yaşardıkları yere göre isim almışlar. Diğer bir isim de Ali Allahu anh'unun ordusundan ayrıldıktan sonra ilk toplandıkları yer, Irak'ta Kufe'ye yakın bir mevki olan, bir köy olan, Haruri'ye nispetle Haruriye olarak da bilinir. Nitekim hadiste bu zaten geliyor, sen Haruri misin diye Ayşe annemizden gelen rivayette. İlim ehlinden baktığınız zaman hariciler hakkında söylenen şeylerde şöyle bir göz atarsak, İmam Berbahari, Müslümanların yöneticilerine baş kaldıran kimseye harici denilir demiştir. O Müslümanlar arasında ayrılığa sebep olmuş, eserlere ve Kur'an sünnete muhalefet etmiştir. Onun ölümü ise cahiliyet ölümü gibidir der. İmam Acurri, bakın bu iki imamın akideye dair çok nefis kitapları vardır. Bunlar inşallah tercüme edilir. Bunlar... İtikadi fırkaları böyle incelemişler. Onların sapıklıklarını, dalaletlerini ortaya koymuşlar. İmam Acuri de bunlardan bir tanesidir. kitab Şeriyası şeriası vardır. Hariciler pis ve necis insanların en kötüleridir. Diğer haricilerden onların yolunda gidenler geçmişte ve şimdi mezhebin mirasçılarıdırlar. Bakın onların şimdiki olanları var. Bu mezhebin mirasçıları olarak görüyor. Yani zihniyet olarak aynı mantıkla, aynı zihniyette devam eden Kıyamete kadar olacak hem hadiste de geçiyor. Bir zihniyet söz konusu. Devlet başkanlarına ve yöneticilerine isyan ederler ve Müslümanların öldürülmesine helal sayarlar. Demin ki söyledi mi? Neden ben bunu söyledim? Yani biz sahabeleri diyor tekfir etmiyoruz ki. Dolayısıyla biz harici değiliz diyor adam. O zaman yani ne anlaşılıyor bu sözden? Hariciler o zaman başlamış. O zaman bitmiş bir fırka. Şimdi böyle bir zihniyet yok manasında kullanıyor adam. Halbuki sen o zaman ilim ehli olan sahabeyi tekfir etmişsin. Şimdi de ilim ehli olan faziletli selefin yolunda gideni tekfir ediyorsun. Zihniyet ve mantık olarak aynısın. Olay bu yani burada. Şehristanlı şöyle demiş. Cemaatin üzerinde birleştiği hak imama karşı çıkan herkes harici diye isimlendirilir. Bu başkaldırı ister sahabe zamanında raşit halifelere kadar... Onlara karşı olsun, isterse kıyamete kadar en güzel şekilde onların izinde gidenlere ve bütün zamanlarda imamlara karşı olsun fark etmez. Demek ki bu fırka kıyamete kadar olacak bir fırkaymış. Yine Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah şöyle dedi. Hariciler Müslümanları günahları sebebiyle ilk defa tekfir eden kimselerdir. Burada dikkat edin, ilim ehlili kullandığı lafızlara çok dikkat edin. Şimdi hemen antiparantez giriyorum. İleride sadece bu konuya, şu söyleyeceğim konuya dair bir başlık var, dersi var bunun. <gülüyor> Hariciler büyük günahları tekfir eder diyorlar. Doğru, bir bazı fırkaları bu şekilde bilinmiş. Ama adam diyor ki biz büyük günah işleyenleri tekfir etmiyoruz. Bak biz harici değiliz. İbn Teymi öyle demiyor. Günahları sebebiyle diyor. Bak bütün günahları şamil kılıyor. O daha ileride görecek bir başlıkta, Hariciler kendilerine ters düşen, kendi bidatlarına, görüşlerine ters düşenleri büyük küçük günahta ayırmıyor. Ters düşenleri tekfir ederler. Küçük günahta ısrar ederlerini tekfir ederler. Böyle diyen alimler var. Bunlar şekil şekildir. Hemen sadece büyük günahları tekfir eder. Kimse haricidir. Onun dışındakiler harici değildir. Mantığına kapılmamak gerekir. Bu şeytanın aldatmacasıdır. Bunu hemen alayım. Hariciler büyük günahları tekfir ediyor. Hiç tekfir etmiyoruz. Biz harici değiliz. Şeytanın oyunu bu. Değil. Onların çeşit çeşit fırkaları var. Büyük günahları tekfir etmeyeni var, edeni de var. Dolayısıyla bu zihniyettir, bir mantıktır, bakış açısıdır. Yani sahabe şeklinde anlamayıp sahabeye karşı hangi zihniyetle gelip de sapıtmışsa aynı şekilde o tarz insanların zihniyetidir bu. Hafız İbn-i şöyle demiştir. İbn-i sözünü bitirelim. Onlar kendi bidatlarına muhalefet edenleri de tekfir ederler. Canlarını ve manlarını helal görürler. Hafız İbn-i Acer hariciler tahkime gittiği için tahkim bul Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu anhu arasında hakem seçilerek kimin hilafete layık olduğu seçilmesi için hakem seçilerek hüküm koyulması meselesi. Bunu da hani, tahkim nedir? diye soru olmasın kafanızda Burada anti parantez olarak veriyorum ilave bilgi. Anlaşılsın diye. Ali radıyallahu anhu'yu reddedenlerdir. Onlardan Osman radıyallahu anhu'dan ve onun zürriyetinden beri olup uzaklaşanlardır. Onları tekfir edenler haricilerin aşırı, aşırılarıdır. Şimdi burada demek ki İlemeh'nin kullandığı lafızlara dikkat edelim. Haricilerin aşırıları da varmış. Hafifleri de varmış. Aleyküm selam ve rehmatullah. Demek ki bu hariciler sınıf sınıfmış. Yine şöyle diyor, hariciler genel olarak baş kaldıran bir topluluktur. Yani onlar bir taifedir. Bunlar bidatçı bir kavimdir. Dine karşı çıktıkları ve Müslümanların hayırlılarına karşı çıktıkları için bu isimle anılmışlardır. Burada Müslümanların hayırlılarına karşı çıkmaları söz konusu. Görüldüğü gibi hariciler tek fikre sahip olup tek bir model çeşidi, fırkası olan insanlar değil. Kendi işlerinde. Yani harici olarak tek bir fırka ama işlerinde ayrı ayrı fırkalar, şiilik gibi. Onların aşırıları ve diğer birçok çeşidi vardır bunların. Burada alimlerin sözlerinden anlaşıldığı üzere haricilerin ortak özelliği yöneticilere baş kaldırmış olmalarıdır. Harici kelimesinin çoğuluğu havaric kelimesi de ayaklanmak, isyan etmek huruç kelimesinden türemiş bir kelimedir. Yine İpli Teymi'ye şöyle der, fakat onlar iki yönden yanılırlar, haricileri söylüyor. Birincisi, din olarak gördükleri şey aslında din değildir. Örneğin hariciler ve diğer heva ehlinin görüşleri böyledir. Onların din olarak gördüğü şey aslında din değil. Yani öyle şeyleri din olarak görüyor ki adamlar, benimsemiş halbuki din değil yani sahabenin anladığı bir din değil bu kastedilen bu. Zira onlar yanlış ve bidat olan bir düşünceye kapılarak bu uğurda insanlarla savaşır ve hatta düşüncelerine muhalefet edenleri de tekfir ederler. Yeter ki kendi düşüncesine, kendi anlayışına, hani kendi verdiği o fetvasına ters düşmesin anında tekfir ederler. Onu da işte bidatçıdır. Mübdedidir falan diye itham ederler. Böylece onlar düşüncelerinde kendilerine muhalefet edenlerle savaşmada veya onları tekfir etmede, lanetlemede hataya düşmüş olurlar. Cehmiye ve heva ehlinin genelinin durumu budur. Yolunu sapıtmış hariciler ehl sünnet vel cemaati tekfir etmek, onlarla savaşmak hususunda heva ehlinin önde gidenleridir. İkincisi ise propagandasını yaptığı bir inancı esas almadan savaşan kimsede hem sünnete hem de cemaate muhalif bir taifedir. Cemel ve sıffına katılanlarla Harre ve Cemacim bunların hepsi e, o dönemin halifelerine karşı savaşmış olan savaşların isimidir. Bu o yörenin, o savaşın ahalisi ve benzeri halklar da böyledir. Ancak bu kimseler arzu edilen maslahatın savaş yoluyla hasıl olacağını zannetmişlerdir. Bakın arzu edilen maslahatın savaş yoluyla hasıl olacağını zannetmişlerdir. Şimdi burada şöyle bir anti şey yapalım, bir parantez. Savaş bizim için çok kutsal, önemli bir meseledir. Cihat konusu zaten kitapların en önemli yerlerindedir, dikkat ederseniz. Ama... Allah Resulü'nün tarihine baktığınız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hicrete kadar hep sabretmiş ve savaş açmamak için elinden geleni yapmış. Ne zaman ki hicret ettikten sonra Müslümanlara zulüm ve katledilme başlamış, hakları çiğnenmiş, namusları şey yapılmış o zaman savaş gündeme gelmiş. Şimdi haricilerin mantığı ne? Onlar hemen ilk anda savaşı böyle başlatmaları. Dolayısıyla yani İslam ilk anda neyi istiyor neyi istemiyor buna bakmak gerekir. Ali Radıyallâh'ın, şimdi bunlar Harura denilen yerde toplanıyorlar, Ali Radıyallâh'ın onları ikna etmek için i̇bn Abbas'ı gönderiyor. Bizzat kendisi de konuştuğuna dair rivayetler var, i̇bn Abbas Radıyallâhu Anhu'yu da onlara gönderdiği var. Onun emriyle münazaraya giriyorlar. Bu münazaranın lafızlarını eğer gücümüz yeterse bunu da nakledeceğiz ileride. Onlardan bazı fıkıh ve faydalar çıkarılacak. Onlardan bazıları tekrar gönüşlerinden dönüyor. <gülüyor> Ali radıyallahu anhu'nun emrine giriyorlar ve tahkim olayından vazgeçtiğini ortaya yayıyorlar ve bunun üzerine diğer bazıları da geri dönüyor Ali radıyallahu anhu onları Kufa mescidinde bir konuşma yapıyor bu sırada mescidin dışında bulunan diğer hariciler hüküm ancak Allah'ındır sen insanların görüşleriyle hükmettin Allah'ın kitabı ile hükmetmedin Allah'a şirk koştun dediler lafızlara dikkat edin Sahabelere kullanılan lafızlara dikkat edin. Çok önemli. Bu konuda benzerlik kimde varsa onlar ondan bir nebze kapmıştır. Dikkat edin bunlara. Ali radıyallahu anh ise onlara sen bizim üzerimiz sizlerin bizim üzerimizde üç hakkı vardır. Sizin mescitlerinize gitmenize engel olmayız. Ganimetlerden rızkınızı engellemeyiz. Fesat çıkarmadığınız sürece de sizlerle savaşmayız. <gülüyor> Hariciler daha sonra toplanarak Müslümanları öldürmeye başladılar. Habbab bin Eret'in oğlu Abdullah radıyallahu anhü'ya ve onun hanımına rastladılar. Onu öldürdüler. Hamile olan hanımının karnını yardılar. Bu kıssanın tam metnini vereceğiz. Ali radıyallahu anhü bunu deyince bunu kimin yaptığını sordu. Onlar hepimiz yaptık dediler. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhü onlara savaş açtı. Burada şunu da vereceğiz. Yani hariciler tekfir edilir mi? Onlar tekfir ediyor biz bakalım tekfir edeceğiz mi, edilen bir fırka mı, dinden çıkanmış bir fırka mı değil mi diye. Onların aynen Ali radıyallahu anh gibi belli bir zaman müddeti verilir. Ne zaman öldürmeye başladığında onlarla ondan sonra savaşılır. Bunların hepsi sahabenin uygulamasına göre hüküm alan meselelerdir. Ama genel olarak baktığınız zaman cehennem köpeği sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Bu da onların bu zihniyetinde kökleşmiş olanları yani cehennemlik olduklarına delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içinde haricilerin çıkacağını bize haber vermiş. Bu konuda mütevatır olmuş hadisler var. i̇bn Kesir bu hadislerin 30'a yakın olduğunu söylemekte ki bence bu hadisler daha fazla. Çünkü ben kendim bizzat bu konuda araştırma yaptığım için olduğunu söylemektedir. Sapık grup taraftarlarının pek çoğunu gözden geçiren, kimsede ağır basan kanaat onların iyi niyet sahibi oldukları şeklindedir. Aslında her fırkanın samimi insanı var. İyi niyet sahibi. Zaten bütün bidatlar iyi niyetle çıkarılıyor. Ama bununla beraber sallallahu aleyhi ve sellem onların cehennemlik olduğuna hükmediyor. Çünkü onlar kendi anlayışlarını, seleflerinin anlayışlarına öncelemiş insanlardır. Kendi o anlayışlarını Selefi salihinin anlayışlarının önüne geçirmişler. Ve bu yüzden hem sapmışlar hem saptırılmışlar. Bu durum bize haricilerin çoğunluğunun yaptığının şeylerde sahip oldukları samimiyet ve kararlılık ve ibadet çokluğunu hatırlatmaktadır. Buna rağmen Allah Resulü el-Havarcı kilabınlar, hariciler cehennemin köpekleridir. Ateşin köpekleridir buyurmuş. Bu yüzden hariciler kendilerinden sakınılması gereken en azılı heva ehli olan bidat fırkalarından biridir. Nitekim İbn Teymiye şöyle der: Kimin heva ehlinden sayılmasına sebep pardon, kişinin heva ehlinden sayılmasına sebep olan bidat, sünnet alimlerinin katında kitap ve sünnete aykırı olmasıyla meşhur olan başta haricilik, rafizilik, kaderilik ve mürciilik bidatları gibi bidatlardır. Günümüzde Müslümanların hallerine bakan bir kimse onları sıkıntı ve felaketlere düşüren en büyük şeyin haricilik fitnesi olduğunu görür. Bu sapkın guru, anlayış İslam ümmeti parçalanırken onun bütünlüğünü sağlamak için kitap, sünnet ve sahabenin anlayışına dönmek için kıllarını bile kıpırdatmayan taifedir. Nitekim bunların babaları sahabeleri gözleriyle gördükler halde onlara tabi olmadılar. Onları katletme yoluna gittiler. Onların nakillerine itibar etmediler ki Habbab bin Eret öldürülmeden önce babasından Allah arasından hadis naklediyor onlara. Onları tekfir ettiler ve onları öldürmeye kadar gittiler. Yine bu zihniyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile gördüğünde bakın bu zihniyet şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören bir adam için kullanılan haricilere kullanılan hadislerin aynısı. Bu zihniyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulullah, ey edil, ey Allah'ın Resulü adaletli ol diyebildi. Yine ittekillâhe ya Muhammedu. Allah'tan kork, ey Muhammed dedi. Peygamber diyor bunu adam. Bu kadar aşırı gitmiş bir topluluk. Allah Resulü hariciler hakkında kullandığı, onlar okuduklarında Kur'an'ı boğazlarından aşağı inmez adısı var ya, bu adam için kullanıyor aynısını. Onun için biz diyoruz, taifi olarak Haricilerin ilk çıkışı Ali radıyallahu anhu döneminde, hatta Osman radıyallahu anhu ama zihniyet olarak ilk yeşermesi Allah Rasulü'nü dönemindedir. Onları isyanlarını kötülüğe karşı çıkmak ve ıslah etmek için yaptıklarını iddia ettiler. İslam'a dair işleri kendilerinden önceki faziletli kişilerden daha iyi bildiklerini iddia ettiler. Biz de iyiliği emir kötülükten nehir babundan olsun diye bu sapkın topluluğun sapıklıklarını Bilinçsizce onların peşinden gidenleri uyandırmak amacıyla uyarıda bulunmaya uygun gördük bu derste. Bu buraya kadar bir mukaddime gibi düşünün. Çünkü <gülüyor> bu yani şöyle diyeyim kardeşler, tabiri caizse yanlış anlaşılmasın virüs koruma gibi bir şeydir bu. Bundan nasiplenen insan gerçekten, ya bakın haricilik meselesini anlamak çok zor bir meseledir. Neden? Çünkü tarihte ilk çıkan fırkadır. İlk çıkan fırkıdır ve sahabe döneminde çıkmıştır. Bunlar sahabeyi gördükleri halde sahabeye ters düşen fırkıdır. Ve bunlar biz kitap sünnetle amel ediyoruz diyen bir gruptur. Ve onlar bakın mesela bir kendisine biz de selefiyiz diyen gruplar var. Ama bakıyorsunuz adamlar tekfirin içindeler. Haricilik anlayışı içerisindeler. Dolayısıyla bu... Bilinçsizliğe bu şeye karşı bir uyarıda bulunmak en önemli konulardan biridir. Bundan sonra harici isminin kullanılması Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine dayanarak çıkarılmıştır. Hicretin 8. yılı yapılan Huneyn savaşından sonra sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri paylaştırma meselesi var değil mi? Orada Temim kabilesinden Zulhüveyr diye bir adam var. Hurkus bin Zuhayr bin El Becelen'in zikrettiği hadiste bakın ne geliyor? İmam Bukhari ve Müslüm Ebu Said El Hudri'den şöyle naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ganimet taksimi yaparken temim oğullarından Zulhüveyr ise adında biri ey Allah'ın usulü adaletli ol diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun sana. Ben adaletli olmasam kim adaletli olacak? Bunun üzerine Ömer bin Hattab bana izin Şu adamın boynunu vurayım diyor. Hayır onun bir takım arkadaşları vardır ki sizden biriniz onların namazı yanında kendi namazını onların oruçları yanında kendi orucunu hakir görür. Adamların dini yaşantılarına bakın. Yani öyle bir şey ki siz kendinize hakir görürsünüz. Halbuki kurtulan fırka Allah'ın teski ettiği fırka sizsiniz. Sahabenersiniz ama siz öyle bir haldesiniz ki bunlara karşı kendinizi hakir görürsünüz. Niye? Çünkü onların orucu, onların namazlarına karşı sizde bir yeziklik olur. Adamlar bu kadar şeyler, yani ileri derecede dinlerine bağlı, okun demirine bakılır. Pardon, ama onlar okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Ok atıyorsun, avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Bunun tefsiri gelecek biraz sonra. Sonra okun ağaç kısmına bakılır. Orada bir şey bulunmaz. Sonra okun yenisine bakılır. Orada da bir şey bulunmaz. Ok avun işkembesi içindeki şeylere ve kana girip çıkmış. Fakat onlardan hiçbir şey oka yapışmamıştır. Yani bu kadar şiddetli bir şekilde anlamaksızın dinden çıkmış. Onlar insanlar arasında ayrılma olduğu zaman ortaya çıkarlar. Onların alameti iki elinin birinde kadın memesi gibi yahut ölüye Öteye beriye gidip gelen et parçası gibi bir şey bulunan bir adamdır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Ali radıyallahu anh'unun savaşındaki haricinin şeklini anlatıyor bize. Aleyküm selam ve Bu hadiste uyularak onlara havaric ismi verilmiş. Yani yahrucune alahiyni furkatın minan onlar insanların arasında bir ayrılma olduğu zaman çıkarlar yahrucune diyerek diğer lafızda yahrucune ala hayru furkatin. hayru furkatın en hayırlı fırkaya karşı çıkarlar o yüzden harici ismini almasının sebebi budur çünkü onlar ilk başlarda Ali radıyallahu ve Şamlılar arasında çıkan ihtilaf zamanında ortaya çıkmışlar Sonra devamlı Müslümanların imamları ve topluluklarında kendilerine has inançları ve kılıçlarıyla ortaya çıkmışlar. Bu nitelik kıyamet gününe kadar onların yolunu ve zihniyetini izleyen herkes için geneldir. Evet, Abdülkerim el-Akıl Havariç evveluha fil fırak, evveluha fırak fi tarihil İslam diye kitabında bu açıklamaları yapıyor bakın. Bu retelik kıyamet gününe kadar onların yolunu ve zihniyetini izleyen kimselerin hepsi için geneldir. İmam Kurtubi Müslümin çerhinde El-Mufim şöyle der. Bu bir gaybtan haber vermedir. Bu haber verdiği, verildiği gibi aynen meydana gelmiştir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin delillerinden de bir delildir. Çünkü onlar Müslümanlara karşı, Müslümanlardan karşı çıktı ki çıktıkları kimselerin küfrüne hükmettikleri zaman onların kanlarını mübah gördüler. Zimmileri terk ettiler. Zimmilerden kasıt Müslümanların içerisinde yaşayan, altında yaşayan kitap ehlidir. Anlaşmalı. Bunları ne yaptılar? Terk ettiler ve onların himayesini reddettiler. Müşriklerle savaşmayı bırakarak Müslümanlarla savaştılar. Yine bu kısının aynı şekli, aynı versiyonu, sadece Ömer bin Hattab yerine Halit bin Velid radıyallahu anhu'nun bulunduğu bir durum söz konusu olarak naklediliyor. Bunu da burada kısaltarak geçiyorum. Orada bunun soyundan Kur'anı okudukları halde boğazlarından inmeyen, okun hedefi delip geçtiği gibi dinden çıkan Müslümanları öldüren, fakat putlara ibadet edenleri, kendi hallerine terk eden kimseler gelecektir diyor Allah Rəsulü. Andolsun onlara yetişecek olursam ben onları at kavminin öldürüldüğü gibi öldüreceğim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kız, bunda da birinde adaletli ol ey Allah'ın resulü diyor. Bunda ise Allah'tan kork ey Muhammed diyor. Aynı kişi. Bu hadis haricinin kim olduğunu ya da onların köklerinin ve onların psikolojik hallerinin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den biri mevcut olduğunu zihniyet olarak göstergesidir. Nitekim İbnü'l-Cezzî telvesi i̇bnül de şöyle der. Bu adam İslam'da ortaya çıkan ilk harcıdır. Onun felaketi kendi görüşüne saplanıp kalmasındadır. Bakın, kendi görüşüne saplanıp kalması alametli, alameti farikalarından biri. Eğer düşünseydi sallallahu aleyhi ve sellemin görüşünün üzerinde bir görüş olmayacağını bilirdi. Bu adamın takipçileri Ali radıyallahu anhu ile savaşanlardır, Muaviye ile Ali Radiyallahu anh arasında savaş uzayınca Muaviye Radiyallahu'nun adamları, musafları havaya kaldırıyorlar. Ali Radiyallahu'nun adamlarına hükme çağırmışlar. Sonra bizden bir adam, sizden bir adam çıkaralım diye oradaki tahkim meselesini anlatıyor bize. Evet, yine hadiste bakın, yaqtuluna ehlel-islamı ve yeduuna el ehlel-efan. Yaqtuluna ehlel-islamı İslam ehlini yani Müslümanları ne yaparlar öldürürler ve ya da on ne puta tapanları ve sen yani putlara ibadet edenleri ise kendi hallerine bırakırlar bugünün haricileri Selefi Salih'in menhecinde olanlara şöyle diyorlar dikkat edin Sizler yerin altındaki putlarla değil de yerin üstündeki putlarla uğraşın diye itamda bulunmuyorlar bu Bakın bugünün tekfirci zihniyetinin mantığı bu. Onlar yerin altındaki putları kastettikleri kabirlerden yardım isteyenlerin putlarıdır. Yani vesenlere tapanlardır. Yani vesenlerdir. İşte onlar güya yerin üstünde kastettikleri tağutları inkar adıyla ki dillerinde devamlı sakız gibidir. Tağut meselesini de anladıkları yok. Bu sebeple Müslümanları öldürürler. Yakıp yıkarlar, bombalama eylemleri yaparlar, cami imamlarını, düzenin imamları diye tekfir edip arkalarında cuma ve cemaat gibi namazları terk ederler. Fakat vesenlere ibadet edenleri yani şirk bırakırlar. Hadis bunu teyit etmektedir. Mutezile'nin öncülerinden Vasıl bin Ata'nın hariciler tarafından yakalandığı zaman kendisine muhalif olan bir Müslüman olarak değil de müşrik bir tacir şeklinde takdim etmeyi daha kurtarıcı gördüğü ve ancak böylece ölümden kurtarıldığı zikredilmiştir. Şimdi Vasıl bin Ata, Mutezile akılcı tayfisinin öncülerindendir. Hariciler o dönemde çıkmış, onu yakalıyorlar. Ona kim olduğunu soruyorlar. Allah'ın kelamını dinlemek isteyen sığınmacı bir müşriyim diyor. Bak kurnazlık yapıyor. Niye? Ve Allah şu ayetini okuyor. Ve in ahadun minel müşrikine istecaraka fa'jru fa'jruhu hatta yesma kelam Allah. Allah'ın yani eğer müşriklerden biri sana sığınmak isterse ona güven ver Allah'ın kelamını işitinceye kadar. Sonra devamındaki summe iblikhu sonra da güven içinde bulunacağı yerine kadar onu ulaştır şimdi o sığınmacı bir müşriim demesi sayesinde kurtulmuş onlar da şu ayeti biliyorlar hariciler diyorlar ki müşriklerden bir kimse sana sığınmak istediğinde Allah'ın kelamını dinlesi, dinleyinceye kadar onları bırak dolayısıyla bak biz bu müşriyi bırakalım diyor hani ben diyor Allah'ın kelamını dinlemek isteyen bir müşriyim Halbuki sahabeyi yakaladıklarında biraz sonra ileride nakilleri gelecek, Allah Resulü'nün sahabesini öldürüyorlar. Böylelerini bırakıp, öylelerini öldürüyorlar. Adam ben müşriyim diyor. Müslümanım deseydi elbette başını keseceklerdi de o yüzden diyor, bu kıssayı İbn-i Saad Tabakatul Kübra'da naklediyor. Sonra İbn-i Cezvi Telbis'in İbn-i bunu oradan İbn-i Şeyhülislam İbni Teymiye bakın şöyle diyor. Onlar kıble ehlini günahlardan dolayı hatta kendilerince günah saydıkları şeylerden dolayı ilk defa tekfir eden kimselerdir. Onlar kıble ehlini bu sebeple öldürmelerini helal saydılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini tanımladığı gibi Müslümanları öldürürler, putperestleri bırakırlar. Yine Şeyhülislam İbni Teymiye şöyle demiştir. Müminler haricilerden eziyet görür, müşriklerse onlardan emniyet içerisindedir. Yine buna benzer sözleri yukarıda geçtiği gibi İmam Kurtubi El-Mufim'den nakletmişti. Yine hadiste "Yekraunal Kur'ane la yucauzu hanaciruh" Kur'an'ı onlar okur, oku, okudukları halde boğazlarından aşağı inmez. Yani okudukları Kur'an kalplerine ulaşmayacak, okuyorlar, onları anlamayacak ve manasını bilmeyecekler. Yani onlar nasrı anlamadan, kavramadan okurlar. İmam Şatibi şöyle der: "Yani onlar kendilerini Kur'an üzerinde tefakkuh etmeden, maksatlarını bilmeden Kur'an'ı okuyup okutmakla sorumlu tutarlar." İmam Nevevi murad edilen burada şudur: "Kalplerine ulaşmaktan ötürü boğazlarına bile varmaksızın dillerinden geçip gitmesinden başka Kur'an'dan hiçbir nasipleri yoktur." Çünkü yapılması istenen şey Kur'an'ın kalbe yer ederek akledilmesi ve tedabbür edilmesidir der. Şimdi en baştaki hadisteki şu lafza da dönelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adaletli ol ey Muhammed dediğinde ne diyor? وَيْلَكَ men yadilu اِذَا لَمْ adil, Yazıklar olsun sana. Ben adaletli olmasam kim adaletli olur? Diyor değil mi Allah Resulü? İkinci hadiste ben ona karşı gelecek olursam Allah'a kim itaat eder ki Allah yeryüzündekiler karşı bana güveniyor da siz mi bana güvenmiyorsunuz? Müslümanın lafında eğer ben adaletli olmazsam kim adaletli olur? Eğer ben adaletli olmazsam sen kaybetmiş ve hüsrana uğramış olursun. Şimdi İmam Nevevi bakın bunlara diyor ki yani eğer ben adil olmazsam sen adaletli olmayan bir kimseye tabi olduğun ve izinden gittiğin için kaybetmiş ve hüsrana uğramış olursun diyor. İşte haricilerin Allah'ın kendisine vahiy indirdiği Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın usulü adaletli ol. Allah'tan kork ey Muhammed diyebiliyor. Bugün de onlar büyük alimlere dil uzatmıyorlar mı? Onlara hayız ve nifas alimleri demiyorlar mı? Oturan alimler mürciye ve benzeri ithamlar yapıyorlar değil mi? Ta'udittin diyorlar mesela. Bizim Tacıddın Hoca'ya demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fazla cüretkar oldukları gibi Rabbani alimlere karşı da fazla cüretkar olmuşlardır. Zira hariciler kendilerine muhalefet edene karşı fazla cüretlidirler. Velev ki bu muhalefe, muhalif olan ilim ve fazilet sahibi olsun. Velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olsun. Zihniyet her zaman aynı. Bunlardan nem kapanlar, bunlara kısmi olarak benzerlik gösterenler bugün Kitabı sünneti sahabenin anlamak, sahabe gibi anlamak isteyenleri zahirilikle itham ediyor. Etmiyorlar mı? Ahmet bin Ambeli itham etmişler. Zalimce alimleri takmıyor. Bunlar demiyorlar mı bunu? Bunlar alimleri takmıyorlar diye. Halbuki ilim ehlinden aynı şekilde nakil getirdiğimizde nastara uygun şekilde nakil getirdiğimizde alimleri takmayanlar iki dakikada kendileri olup kaleci kalıyorlar ortada. Bunların istedikleri kendi direttikleri alimlerin anlayışı. Burada biz alimlere itaat ne olur? Kur'an ve sünnetin uygun fetvayı veren alimlere itaat geçerlidir. Onlardan ilim, ilim talep edilir. Onların Kur'an sünnete ters verdiği fetvaya alınmak. Aksine başka bir alim de farklı bir fetva veriyor. İlim ehli ise bizimki de ilim ehli. <gülüyor> Yine hadiste يَمْرُكُونَ مِنَ dini مُرُوكَ السَّحْمِ مِنَ الرَّمِيَّ Okun hedefi geçtiği gibi dinden çıkarlar. Kurtubi şöyle der, bakın bu benzetmeden kast edilen tıpkı okun avdan çıkışı gibi bu topluluk İslam dininden çıkmışlardır. Ve onunla hiçbir alakaları kalmamıştır. Öyle ki çıkışındaki şiddet ve sürat sebebiyle kan çıkmadan önce ok görünürde hiçbir şeye bulaşmaksızın kandan önce avın gövdesinden çıkar. Yani nasıl çıktığını, nasıl şey yaptığını kendisi anlamak. Çünkü o kendini hala haklı görüyor. Halbuki dinden çıkmış haberi yok. Yani o görüşüyle. Yine hadiste <gülüyor> -in ena ek "Le in ana adraktukum adraktukum la ektulannhum katla adin." Andolsun onlara yetişecek olursam Ad kavminin öldürüldüğü gibi onları ben öldüreceğim. Başka bir asiste Semud kavminin öldürüldüğü gibi öldüreceğim diyor. Kurtubi bunun manası der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir anda onlardan hiç kimse hayatta kalmayacak bir şekilde hepsini öldürdü. Bir kısmını diğer bir kısmından geriye bırakmadı. Allah'ın ad kavmine yaptığı gibi <gülüyor> yapar ve onlardan hiçbirini bu cezadan muaf tutmazdı. İbn-i Teymiye ra Rahimallah bakın yol kesici haydut benzeri bir saldırganla ve isyankarlarla savaşılmasına benzer bir şekilde sadece insanlarla savaştıkları için Onların yani sapık haricilerin öldürülmesini emredilmiş olamaz diyor. Çünkü bunlarla bakın çok önemli, haydut ve isyankarlarla savaşmanın meşru oluşu güçleri kırılıncaya, bozgunculuk yapmaktan vazgeçinceye, itaat edinceye kadardır. Görüldükleri yerde bunlar öldürülmezler o zaman. At kavminin öldürülüşü gibi öldürülmezler. Değil mi? At kavminin öldürülüşü gibi bunlar öldürülmez. Bunlar şu gök küpba altında öldürülen en kimse, kötü kimselerdir o zaman harciler. Onların öldürülmeleri değil ama nihayetinde kendileriyle savaşılması emredilir. Bilinmektedir ki bunların öldürülmelerine gerektiren şey dinden çıkmalarıdır. Dinden çıkacak kadar aşırı gitmeleridir. Dinden çıkacak kadar aşırı giderler ve nitekim Ali Radıyallahu Anhunun rivayet ettiği hadiste buna delalet eder. Bunlar okun hedefi delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Böylelerini bulduğunuzda hemen onları öldürün. Evet, burada onların öldürülme emri dinden çıkmalarına bağlanmıştır. Bu nedenle bilinmektedir ki öldürülme emrinin gerekçesi dinden çıkmış olmalarıdır. Bakın haricilerin dinden çık çıkma meselesi ve onları neden öldürülmesi gerektiğini söylüyor. O zaman hangi anlayışta bunlar dinden çıkıyor? Ve dinden çıktığını niye anlamıyor bunlar? Çünkü kan yok, hiçbir şey yok. Nasıl çıktığını bilmiyor. Bu yüzden onların öldürülmelerinin sebebi özel sıfatlarıdır. Yoksa genel manada onların istenker ve harf edilenlerden olmaları değildir. Onların öldürülmeleri farklıdır çünkü. Evet. Ebu Said en Hudri radıyallâhından şöyle rivayet edilmiştir. Müslümanların arasında ayrılık girdiği zaman dinden çıkan bir topluluk ortaya çıkacak. Onları iki taifeden Hakk'a en yakın olanı öldürecektir. Tabi bunların da burada iki taifeden Hakk'a en yakın olanı Ali radıyallahu anh'u ile Muaviya radıyallahu anh'u arasındaki o çekişmede Hakk'a yakın olan Ali radıyallahu anh'unun taifesiydi. Gerçekten de o onları öldürdü, onlarla savaştı. Şimdi... Yine bakın Ali radıyallahu anh'dan size sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis naklettiğim zaman diyor Gökten yere düşsem benim için onun söylemediği bir şeyi söylemekten daha sevimlidir Diyor ki devamında hadisin Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim Ahir zamanda ortaya yaşları genç akıllara ermez bir grup çıkacak Ahir zamanda yaşları genç akıllara ermez Bunlar en hayırlı insanların söylediği sözleri konuşarak. Kur'an okuyacaklar fakat okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmeyecek. Bunlar okun hedefi delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Böylelerini bulduğunuzda hemen onları öldürün. Çünkü onları öldürenler kıyamet günü bu yaptığından dolayı sevap alacaklar. Şimdi hadiste esnani Yaşları genç Sıfaha'ul Ahlami Akılları da beyinsiz yani ermez geçmekte. Yani yaşları küçük akılları eksik. İmam İbn Hacer diyor ki bakın bu hadisin lafzı ile İmam Nebebi şöyle der hassasiyet ve basiret olgun yaşta tecrübeli ve akıllı insanlarda olur. Onun için benim burada acizane tavsiyem ilim ehlinden olgun yaşta ve tecrübeli insanlardan istifade etmeye bakın. Ha, tabii biz bunu kalkıp da böyle taklidi destekler mahiyette de demiyoruz. Taklit konusunda en hassas olan insanlar biziz. Ama ilim ehlinden de en güzel şekilde istifade etmeye de çalışacak olan da biz olmamız gerekir. Taklit, onları körü körüne taklit etmek yok. Onlardan delil istemek, hakkıyla böyle güzelce muamelatta onlardan faydalanmak, istifa, istifade etmek söz konusu. Çünkü bakın bu hariciler için ne diyor? Akılları eksik, değil mi? Ve yaşları genç, akılları ermez diyor. Dolayısıyla tecrübeli ve akıllı insanlardan istifade etmek gerekir. Ben kendi bir hocamla münazır etmiştim bir konuda. Bana kalktı mesela dedi ki, bak dedi konuyu söylemiyorum. Dedi ki ben dedi bir mesele hakkında falanca memlekette Arap alimlerinden biriyle münazır ettim. 10 senem kayboldu o meseleyi anlayasaya kadar dedi. Sen gel dedi bu 10 seneyi kaybetme. Dolayısıyla ha, burada onlardan istifade edememenin de sıkıntısı var. Gereği gibi istifade etmek gerekir. Tecrübeliler özellikle bakın sadece hani bazen değilim ehlinden illaki her zaman böyle o değil. Tecrübeli bir abiniz vardır o meseleyi sizden daha güzel basiretle bakar. Sizin öncünüzdür. Niye? Sizden daha önce bu işe girmiştir. Başından sizin geçirdiğiniz olay gibi 15 olay geçirmiştir. Meselede te tecrübe sahibidir. Seni yönlendirir. Tarzan gibi ortaya çıkmanın da anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer kendini kendine yıplatırsın. Dolayısıyla bu meselelerde istifade ve tecrübeyle istifade etmek çok önemli. Yine hadiste يَكُولُونَ min خَيْرِ كَوْلِ الْبَر۪يَّ Yekraunel Kur'an la yujavizu hanaacirahum. En hayırlı insanların sözleri söylediği sözleri konuşurlar. En hayırlı insanların konuştuğu sözleri konuşurlar. Kur'an okurlar fakat okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmez. Yani onu onlar Kur'an ile onu anlamadan delil getirecekler. Yine bununla mefhumu varken o ayetin Allah ve Resul'undan gelen tefsiri dediğimiz mefhumu varken Zahirini alıp delil getirecekler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir ayetini delil getirdikleri gibi değil mi? Yani onlar güzel söz söyleyecekler. Fakat mefhumu bunun hilafına olacak. Örneğin ileride geleceği gibi hüküm ancak Allah'ındır diyerek Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıktılar. Doğru mu? Bunu söyleyecekler. Ali radıyallahu anh onlara ne dedi? Söylediğiniz söz haktır. Çünkü Kur'an'da var bu. Ama bununla batılı talep ediyorsunuz. <gülüyor> Demek ki insan hakkı söyleyip batıl bir şeyi talep edebiliyormuş bakın. Hakkı getirmek ne olmuyor? Sen onu sahabenin anladığı gibi anladın mı bakalım? Ali radıyallahu an, Allah resulun damadı. Onun gibi anlamamışsın. Hakkı getiriyorsun ama batıl şeyi talep ediyorsun. O yüzden Allah resul demiyor mu? Allahum erin hakka hakkan. Ey Allah'ım bana hakka hak olarak göster Ona tabi olmayı nasip et Batılı da batıl olarak göster Batılı da bazen hak olarak gözüküyor Tarikatçılarını düşünün Kafa sallamalar, şiş sokmalar Hak olarak yapıyor adam bunu İşte batılı da batılı olarak göster Ondan kaçınmayı nasip et Bu duayı boşuna söylemiyor Allah Resulü Dolayısıyla bu hak bir sözdür Fakat onların bu sözü söylemekteki maksatları Bununla talepleri batıldır çünkü onlar manasını ve kast anlamadan bu sözde tekfirde bulunuyorlar. Evet. Zeyd bin Veb el-Juhari'den ki bu zat Ali radıyallahu anh ile beraber savaşmış olan biri. Bunun beraberindeki ordu da bulunuyor. O anlatıyor. Uzunca bir rivayet var bu konuda. Ali radıyallahu anh, Ey insanlar ben sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işittim. Ümmetimden bir grup çıkar. Kur'an'ı öyle okurlar ki sizin okuyunuşunuz onlarınkinin yanında bir hiç kalır. Namazınız da namazlarınıza göre bir hiç kalır. Orucunuz da onların oruçları yanında bir hiç kalır. Kur'an'ı okurlar ama onu lehlerine zannederler. Yani öyle bir şey ki kendilerine Göre zannederler. Halbuki o aleyhlerindedir. Namazları köprücük kemiklerinden öteye gitmez. Okun avı delip geçmesi gibi dinden çıkarlar. Onlarla harp edenler nebilerin diliyle kendilerine nelerin takdir edilmiş olduğunu bilselerdi çalışmaktan vazgeçerlerdi. Onların alameti şudur. Onların pozusu olduğu halde kolu olmayan bir adam olacak. pozusu üzerinde meme ucu bir çıkıntı bulunacak. Onun üzerinde beyaz kıllar bulunacaktır. Şimdi burada bu hadiste daha devam ediyor. O hadis tabi Ali radıyallahu anh o kişiyi buldurtturuyor falan Nehveren günü savaşında. Hadisin bize delil olan tarafı onlarla harp edenler nebileri, nebileri sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle kendilerine nelerin takdir edilmiş olduğunu bilselerdi çalışmaktan vazgeçerlerdi. Kurtubi burada diyor ki onlar da savaşarak yaptıkları amellerin sevabına güvenirlerdi. Cehennemden kurtulmada, cennetini kazanmada amellerine güvenirlerdi. Yine Ebu Zar radıyallahu anhudan gelen bir rivayette şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir kavim çıkacak. Ya da benden sonra ümmetimden olan bir kavim. Kur'an okuyacaklar, Kur'an onların boğazlarından aşağı geçmeyecek. Okun avu delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar ve bir daha ona dönmeyecekler. İşte bütün insanların, hayvanların en kötüsü bunlardır. Şimdi hadiste la يَعُودُونَ fihi Yani onlar dinden çıkacaklar ve bir daha geri dönmeyecekler dine. Dinden çıkıp bir daha ona geri dönmemeleri hükmü onların izinden giden. Çoğu kimseler için Allah'ın koyduğu temel kuraldır. Bakın kanundur bu. Sünnetullah. Böyle bir bilhutun içine giren kimse artık ondan dönemez. Çok zordur. Yani dönenler var ama genel olarak Dönülmüyor. Bu meseleye dair tarihte birçok örnekler var. Dolayısıyla bunlarla uğraşmak, yani asıl olmaması lazım, daha bilmeyen insanlarla uğraşmak gerekir. Çünkü bunlar daha çok fitneye sokar adamı. Bakın İbn-i Vatta, El-Bida adlı eserinde, Eyüp'ten şöyle dediğini rivayet eder. Bir adam, sonra görüşünden dönmüştü. Yani o Bidatçı'yir. Ben de bunun memnuniyetiyle, memnuniyetiyle durumu Muhammed İbni Sirin'e haber vermek üzere geldim. Şöyle dedim. "Falan Falanca kişinin görüşünü terk edip ondan döndüğünü fark ettin mi? Bunun üzerine İbni Sirin şöyle dedi. Dönüştüğü şeye iyi bakın. Çünkü hadisin sonu başından daha şiddetlidir. Hadisin başı dinden çıkacaklar. Hadisin sonu ise bir daha ona dönmeyecekler. Yani Dönmüş ama neye dönmüş? Dikkat edin. O yüzden onlar dinden çıktıkları zaman dönmelerindeki dön yani dönemeyeceklerine dair vurgu var. Ve dönüyorlarsa da başka bir şey dönme ihtimalleri çok yüksek. Bunu İbn Muhatta El Bida adlı kitabından aktediyor. Yasır bin Amr Raziyyallan'dan şöyle demiştir: Yesir bin Amr, pardon, Sehil bin Hanife. Sen sallallahu aleyhi ve sellemin haricilerden söz ettiğini işittin mi durdum. Evet dedi ve eliyle doğuya işaret etti. Bir topluluk dilleriyle Kur'an okurunlar fakat onların köprücük kemiklerinden öteye geçmez. Okun avu delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Yine böyle rivayetler var. Cehennemin on kapısı vardır. Onlardan biri hariciler içindir diye. Bunun ben sahipliğini bilmiyorum ama burada en azından aklınıza takılıp belki peşine düşersiniz diye. Bu da hani bir hassasiyet olur sizin için araştırma gibi cehennemin on kapısı vardır onlardan biri de hariciler içindir Abdurrezzak'ın müsennafında not almışım Hani size de böyle bir şey olsun araştırma gibi böyle de bir rivayet var sahihliğine bakmadım peşine de düşmedim ona göre nakledersiniz yani araştırdıktan sonra Evet. hariciler zamanımızda da vardır ve deccal çıkana kadar bunlar devam edecektir şimdi bu başlığı iyi düşünün Hariciler sadece sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler tabi'in ve tebe tabi'in döneminde olmuş ve bitmiş değil. Belakiz bu haricilik zihniyet olarak her asırda olacak. Onlar haricilik geçmişte olmuş bitmiş bir vakadır. Onlar Ali radıyallahu anh huyu, Muaviye radıyallahu anh tekfir edenlerdir. Biz de yetmiyoruz ki kardeşim. İşte büyük günahları tekfir edenlerdir. Onlar eskide kalmış. Bu mantık bu değil. Kafir yöneticilerin olduğu bu zamanda haricilik söz konusu olur mu hiç? O halde bu yönetenler de Ali radıyallahu gibi mi oluyor derler. Bizler ise haricilik fırkasının tarihte kalmadığını, bilakis kıyamete kadar, deccal çıkıncaya kadar süreceğini açıkça söylüyoruz. Zaten ilim ehlinden gelen nakillerde de öyleydi. Delil ise İbni Ömer gelen hadise dayanır. Çünkü o ilim ehlinin de bizim için, Hadis delilendirmesi önemli. İbn Ömer radıyallahından gelen hadiste Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Genç bir nesil türeyecek. Kur'an'ı okurlar ama okudukları gırtlaklarından aşağı kalplerine inmez. Her asırda bakın, her asırda çıktıklarında rakipleri onları yok etmelidir." Demek ki bunlar her asırda çıkacaklar. Çıktıklarında rakipleri yok etmeleri gerekir. İbn Ömer şöyle dedi: Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ben her asırda çıktıklarında rakipleri onları yok etmelidir sözlerini 20'den kere fazla işittim. <gülüyor> Ta ki Deccal onların arazisinde çıkana kadar bakın Deccal çıkana kadar her asırda rakipleri onları ne yapar? Yok etmelidir diyor. Burada ne var? Bu İbn-i gelen bir rivayet bunu Busuri Sahih diyor <gülüyor> bütün ravileriyle Elbani'de sahih olduğunu söylüyor. Sahih İbn-i ve Sahih Camii Sayır'da ve sahi'ye dairetten tek tek sahi olduğunu belirtiyor. Görüldüğü gibi hariciler sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler tabi'in ve tabi-i tabi'in döneminde değil her hasırda vardır. Çünkü her asırda rakipleri onları yok etmelidir diye geliyor rivayet. Bu yok edilme 20'den fazla kez olacaktır. Ta ki deccel onların arazisinde çıkana kadar. Bakın burada var mı o kitap bilmiyorum ama Ümmül Kuradan çıktı Haricilerle alakalı Şeyh Ruheyli'nin olması lazım orada Haricilerin tarihi olarak incelemesini de anlatıyor tarihsel olarak Haricilerin hangi zamanda tek tek çıktığını böyle liste gibi veriyor orada zaten bu yani bunların zihniyetini anlarsınız her asırda ne kadar nasıl ne şekilde çıktıklarını da görürsünüz orada yine onlardan bir grup Ortaya çıktıkça hemen yok edilmelidir. Sonra onlar çıkmaya devam ettikçe yine yok edilmelidir. Hariciler hakkında gelen hadisler iyice incelenirse onların Ali radıyallahu anh'a isyan ettikleri zaman yaptıklarına ve söylediklerine bakınca gördük ki bunların imamlara ve alimlere çirkin sözlerle saldırıyorlar. Kur'an'a uygun olmayan bir şekilde tevil ediyorlar. Küfür sayılmayan şeylerden dolayı insanları tekfir ediyorlar. Bu sebeple kanları, iffetleri, malları mübah görerek isyan çıkarıyorlar. Şu halde bu durum onların yolunda giden, onların yöntemlerini benimseyen herkesin bu sıfatlara sahip olduğuna delildir. Şimdi bu haricilere dair tarihi şeyini ben daha sonra paylaşmak üzere es geçiyorum. Çünkü Konu bütünlüğü devam etsin diye. Evet. Cafer abi burada mı? Yok mu? Tamam. Tamam geldiğinde sorarız. Hariciler cehennem köpekleridir. Abdullah bin Ebevfa radiyallahu anh'ın yanına geldim. O zaman gözleri iyi görmüyordu. Selam verdim. bana şöyle dedi. Sen kimsin? Ben de Said bin Cümhan'ım dedim. Bana babana ne oldu? Ben de Ezarika onu öldürdü dedim. Bana Allah Ezarika'ya lanet etsin. Ezarika haricilerin bir tayfasıdır. Nafi bin kın başını çektiği bir tayfidir. Harici fırkasıdır. Yani bu fırka onu öldürdü. Bana Allah onlara lanet etsin. Allah ezarike lanet etsin dedi. Sonra Resulullah onlar cehennem köpekleri derken diye işittim. Ben de sadece ezarika mı yoksa bütün hariciler mi dedim. Bana tabii ki bütün hariciler dedi. Bunun üzerine ben fakat sultan insanlara zulmediyor. Bakın verdiği şeye bakın. Fakat sultan insanlara zulmediyor. Bakın burada sahabe bize menheç öğretiyor şimdi. Dikkat edin. Selef'in menhecine öğrenmek isteyen sahabe okursun. Fakat sultan insanlara zulm ediyor diyor. Bu duruma ne dersin? Abdullah bin Nebe Efa elime aldı ve sert bir şekilde sıktıktan sonra şöyle dedi. Nedir bu başına gelenler? Ey İbni Cumhan, sen büyük tohun çoğunluğa uyman gerekir. Yani sahabeleri kast ediyor. Şayet sultan seni dinlerse git sarayına bildiklerini ona haber ver. Kabul ederse ne hala, etmezse onu kendi haline bırak. Sen ondan daha bilgili değilsin. Yani Sultan insanlara zulme diyor diye, ezariki fırkası mı gibi olalım, yoksa bu sahabenin bize nasihatındaki insan gibi mi olalım? Hangisi kurtulan fırkalın yolu? Dikkat etmek gerekir. Bakın, yani bu tarz bir çıkış, kocaman memleketlerin yok olmasına, masumların ölmesine sebep oluyor. Bugün mesela bak Mısır'da kaç kişi öldü değil mi? <gülüyor> Mısır'da ölen insanlara üzülmeyen insan var mı? Binlerce insan öldü 7000 kişi bilinen Ama bakıyorsun sokaklara çıkmaları için fetvalar verildi Suud ulemasından bazıları dedi ki çıkmayın evinizde durun Osman radıyallahu anhoya çıkalım mı dediklerinizde Evinizde durun herkes penceresini kapatsın <gülüyor> dediler Ama onlar sokaklara çık, ellerinde çocuklarla gidiyor adam Şimdi 7000 bin kişinin ölmesi gerekiyor muydu? 7000 bin kişinin ölmesine gerek yoktu. Zaten inandığın o hani, şimdi e, ihvan-ı müslümin inandığı şekilde nasıl bir durum var? Seçimlere giriyorlar. Sen zaten hiç kimseyle sokağa çıkmasan bir sonraki seçimde zaten yine birinci geleceksin. 7000 kişinin ölmesine gerek yok en fazla yüzlerce iki kişi alırdı öldürülürdü o da en başları ama devletin en gizli noktalarında en önemli noktalarından kendini attırmazdım bu sefer. Devletin en önemli noktalarında ihvan istim Yani devletin bütün o resmi dairelerinden tut en önemli noktalarına yer almış insanlardı organize bir cemaatti bu ne oldu 7000 kişi ölmesiyle beraber hepsini kendi işlerinden oldu. Bir sonraki seçim, yani eğer sen bu fetvayı verip sokaklara çıkmasaydın, ufacık çocuklar, kadınlar öldürüldü değil mi? Orada televizyonlarda gördüğünüz nahmaremlere el uzatıldı. O yüzden burada sabretmek ve sonunun nereye gideceğini kestirmek çok önemlidir. O yüzden Hasan-ül Basri'nin dediği gibi fitne gelmeden önce bunu alimler anlar diyor. Ama geldiği zaman adamın başına herkes anlar diyor. İlim ehlini bu sefer dinleme dinme her şey olur. Hamasi hareketler hep sonu, işin sonu, sonunu daha sıkıntıya götürür. Kendin ölmenle kalmıyorsun ki. Kadınlar, çocuklar ölüyor. Rivayette geçen Katelet Hul ezarikatu, Ezarika onu öldürdü lafı geçiyor değil mi? Ezarika Hicri 65 yılında ortaya çıkan Nafi bin Ezrak'ın adamlarıdır. Onlar Basra'yı istila etmişler ve sonra Ehvaz'a çekilmişler. Kadınların, ihtiyarların ve çocukların öldürülmesi gibi birçok kötülüğü ve iğrenç fiilleri işlemişler. Daha sonra El-Muhallab bin Ebu Sufre bunları öldürünceye kadar savaşmış. Daha sonra gelecek olan hariciler müteşabih ve mücmel ayetlere bunlara karşı uğraşıp kendi görüşlerine göre yorumlamaları diye bir başlık attık biz bu başlıkta Ebu Galip'ten ve Ebu Umame'den gelen rivayette uzunca bir rivayette hariciler yani kilabın nar şeklinde geliyor burada münavı fevzül kadir de bakın ne diyor yani onlar orada köpeklerin uludukları gibi olurlar veya köpeklerin, hayvanların en hakirlileri, değersizleri gibi, olmaları gibi onlar da cehennem halkının en değersizleri ve hakirleridir. Yani neden bunlar köpeklere benziyor? Çünkü köpekler gibi saldırganlardır. Devamlı dillerinde itamvari cümleler vardır. O müptedi, bu böyle, şu şöyle, hep itamvari cümleler. Bu kelimelere alıştırmamak gerekir kendimizi. Bakın hadis şeyine, Eserlere, hadis eserlerine hiçbir sahabeden böyle itamvari cümle bulamazsınız. Ama bu zihniyetteki olan adama bakın, akşama kadar böyle itam ede ede insanları itham ederek geçiriyor. Niye kendi zihniyetine uymadığı için? Köpekler gibi böyle. Bunlar da köpekler gibi böyle hep beraber kendi görüşüne uymadı mı tamam? Münavi yine Fevzul Kadir'de şöyle der. Mümin kusurları gizler, merhamet eder, mağfireti ve rahmeti umar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişide ufacık bir iman alameti aramaya çalışıyordu. Onu bulduğu zaman namaz kılması kılmıyor mu diyor. Değil mi? Birçok rivayet var bu konuda. Atibin Belta için onun en ufak mazeretini kabul ediyor. Ama bugünkü hariciler adam ufacık bir küfür alameti yakalamasın. Bütün iman alametlerini öteye atıyor. O yüzden mümin kusurları gizler, merhamet eder, mağfireti ve rahmeti umar. <gülüyor> Fitneye düşen harici ise kusurları açıklar. Ayıplar, ümitsizliğe kapılır. Bunlar köpeklerin ahlakı ve fiilleridir. Onlar Allah'ın kullarına saldırdıkları eksiklik arayan bir gözle düşmanca baktıkları ve cehenneme girdikleri zaman amellerinin biçiminde köpeklere dönüşürler. Nitekim sözü edilen anlamıyla dünyada ehli Sünnet'e karşı sanki köpekler gibidir. Köpekler gibi saldırırlar. Evet, haricilere kilabın denmesinin sebebini açıklamış oldum. Hariciler Kur'an ayetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini sahabe, tabiin gibi anlamayıp yanlış anlamaları. Misar, Fedeki Basta'da bir grup ile yola çıkmış. Abdullah bin Habbab'ın bulunduğu köye geldiklerinde ona hüküm meselesi, tahkimden bahsetmişler o olaydan sonra. Babam fitne çıkınca diyor ki, Abdullah, babam fitne çıkınca evde oturmamı tavsiye etti. Fitne çıktığı zaman tavsiye edilen evde oturmadır. Diye cevap verince, Misar, Allah bize babanın da sana tavsiye ettiklerinden farklı şeyler söyledi diyor harici olan kişi. Ne dedi Allah? Ve hatta la fitnetun. Fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın. Allah bize bunu söyledi Kur'an'da diyor. Sen baban sahabe bile olsa geç o işi. Şeklinde cevap vererek onu öldürdü. Bakın sahabeyi öldürüyor. Yine aynı rivayetin farklı bir versiyonuna bakın. Haricilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sahabesi olan Abdullah bin Habba bile karşılaştılar. Sen sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olan Abdullah bin Habbab mısın diye sordular. O da evet dedi. Bunun üzerine babandan duyduğum bir hadis anlat bize. Dedi ki ben babamdan sallallahu aleyhi ve sellemin içinde oturanın ayakta durandan daha hayırlı olduğu bir fitneden söz ettiğini anlattığını duydum. Bunun üzerine hariciler Abdullah radıyallahu anhuyu ve hamile olan hanımını öldürmek üzere önlerine kattılar. Bakın sahabe ve sahabenin çocuğu aynı zamanda. Birlikte yürürken zımmilerden birine ait bir domuz rastladılar. Kitap ehlinin bir domuzuna rastlıyorlar. Onlardan biri domuza vurarak derisini yardı. Bunun üzerine onlardan diğer bir adam neden bunu yaptın o bir zımmidir. Kitap ehlidir. Adam zımmiye gidip ondan helallik diledi ve kendisini hoşnut etti. Beraber yol alırken ağaçtan bir hurma düşer ve aralarından biri bu hurmayı ağzına atar. Diğeri ise... Şimdi onların zihniyetine bakın. Sabi öldürmeye gidiyorlar. Kitap ehlinin domuzuna da karşılık helallik istiyorlar. İzinsiz, parasız oradan meyve ağzına atıyor. İzinsiz, parasız ağdayınca hurmayı ağzından çıkartıp atıyor. Halbuki yoldan geçerken eteğini doldurmadan yemen caizdir. Bunda bir sıkıntı yok. Hadis var bu konuda. O da onun zekatıdır o tarlasın. Tarladan zekat alınmaz. Deyince hurmayı ağzından çıkartıp atıyor. Buna rağmen Abdullah bin Habbab'ı götürüp boğazladılar. Güya bunlar şimdi harama bulaşmayacak hassaslar ya, din yaşıyorlar ya. Ama bu yerden sahabeyi götürüyorlar. Onu götürüp boğazladılar. Sıra hanımına gelince, bakın hanımına geliyor sıra. Ben hamileyim diyor. Allah'tan korkmuyor musunuz dediği halde onu da boğazlayıp karnını yardılar. Nedeni ise kendileriyle beraber olmayan kimsenin kafir olduğuna inanmalarıdır. Bakın bu olayı Ahmed bin Ambel Müsned'in de Tabarani El Kebir'de naklediyor. Haricilerden olan bu kıssayı anlatıyor. İbni Kesir Bida'ya da olayın daha geniş teferruatını veriyor. İşte haricilerin kafa yapısı. İşte ilimsiz bir niyet, ilimsiz amelin durumu. Kitap ve sünnetsiz heyecan ne kadar da kötü bir felaket. Kavrayışsız, kuru ezber, fıkıhsız fetvanın yol açtığı ne büyük yıkım. Selefi alimlerden yüz çevirerek onlardan daha doğru yolda olduklarını, daha güzel işler yaptıklarını sanarak despotlar ve toplumlarına karşı cihat adıyla veya birilerini bidatçılıkla itham etmek ve bidatçılardan sakındırmak iddiasıyla Müslümanların ırzlarını ve kanlarını mübah sayan yeni yetmelerin anlayışlarından ki anlayışları varsa Allah'a sığınırız. Çağdaş müelliflerden olan bakın Adnan Arur şöyle der. Bir ara Müslüman gençlerden oluşan bir grup Sudan'da cuma namazından sonra camiye silahlı baskın yaparak pek çok kimseyi yaraylayıp öldürdüler. Sonra yakalandılar. Önce alimlerden sonra da toplumdan kopup kendilerince insanların kafir olduklarına fetva veren ardından da tekfir ettikleri kimselerin mal, ırz ve kanlarını mübah kimselerden oldukları anlaşıldı. Olaydan bir yıl sonra bir yerde sözde cahili toplumda yaşadıkları için ganimet oldukları gerekçesiyle bazı Müslüman kadınlar cihat bayraktarlığı yaptıklarını ileri sürenler bazıları tarafından kaçırıldı. İslam adına İslam'ı çirkinleştirenlerin kötülüğünden sadece Allah'a sığınılır diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anhü da bidatçılıklarını iyi niyet gerekçesine dayandırarak şöyle der. Allah'a yemin ederiz ki biz bununla sadece iyilik yapmak istedik diyen bir topluluğa şöyle demiş bakın. İbn-i Mesud radıyallahu bidatçılıklarını o meşhur hadisi var değil mi? Bu iyi niyet gerekçesine dayandırıp onlar ne diyorlar? Allah'a yemin ederiz ki bununla sadece iyilik yapmak istedik. i̇bn Mesud ne diyor? İyilik yapmak isteyen nice kimseler var ki onu elde edememişlerdir diyor. Bundan şu kurala ulaşıyoruz bakın. İyi niyet ne doğrunun delilidir, ne ona delalet eder, ne de hakkın kanıtıdır. Çok faydalı olduğu için bunu iyi düşünmek gerekir. Ve ondan sonra iyi niyeti kendi yaptığınızın, ne kendi yaptığımız ne de başkasının söz veya davranışın doğruluğuna delil gösteremeyiz. Zira doğruluk iyi niyetin kaçınılmaz sonucu değildir. İyi niyetin yanında ne var? Ne olması gerekir iyi niyetin yanında? Amel. Doğru amel, delilli amel olması gerekir. <gülüyor> Rivayette Abdullah İbni Habbun'un karısı ben hamileyim Allah'tan korkmuyor musunuz diyor. Dediği halde onu boğazlayıp karnını yarıyorlar. Bu lafız geçiyor. Onların indirinde bir an gerçekten Abdullah bin Habbab'ın ve karısının kafir olduğunu düşünelim. Onların kafasıyla. Ki bundan Allah'a sınırız. Karının, karısının karnındaki çocuğun ne suçu var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rejim zaman git doğru gel demiyor mu? Bu nasıl bir kafa ya? Hani derler ya neyin kafasını yaşıyorsun? Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne savaşta kadın... Ve çocukları öldürmeye öğretmiş ne de zina eden hamile bir kadını karnında çocuk varken rejim ettirmiştir. Allah insandan anlayışı çekip aldığı zaman artık o insanın dalalet dediğimiz sapıklık üzerinde sapıklık yapmaktadır. Rabbim bizleri sahabenin ve sünnetin yolu ve anlayışından ayırmasın. Mu'tezile öncülerinden Vâsıl bin Atan'ın hariciler tarafından yakalandığı kıssasına bakın. Şimdi daha şey olarak burada o da yakalanıyor. Aynı şekilde Habbab bin Eret gibi yakalıyorlar onu. Tamam mı? Onu da, o da Mutesile'ye şimdi. Ondan sonra o da işte eğer müşriklerden biri sana sığınmak isterse ona güven ver. Allah'ın kelamını işitinceye kadar işitsin. İşte o sığınmacı diyor ki o Vasıl binata, ben diyor Allah'ın kelamını işitmek isteyen bir müşriyim diyor. Eğer Habbab bin Heret de böyle deseydi belki onu da bırakacaklardı ama tanıyorlardı. O müşrik dediği için kurtuluyor. Niye? Çünkü Allah'ın kelamını işitecek o. Bak ayet var bu konuda. Adamlarda da dini hassasiyet var. Bir yerden sahabenin çocuğunu öldür bir yerden bunu bırak. Yani çok ilginç değil mi? <gülüyor> Yine Ali bin Ebi Talip İbn Abbas radıyallahu anh haricilere gönderiyor. Onlara git onlarla tartış. Onlara Kur'an'dan delil getirme diyor bakın. Şimdi bakın. Sahabinin anlayışına bakın şimdi ne kadar ince fıkı. Onlara Kur'an'dan bir delil getirme. Çünkü Kur'an pek çok anlamlar taşır. Neden? Çünkü hepsi bir oradan bir delil çıkarıyor. Onların getirdikleri ayetleri de incelerken haricilerin en çok kullandıkları neden sahabeler onların anladığı gibi o ayetleri anlamıyor dediğimizi anlarsınız. Çünkü Kur'an pe pek çok anlamlar taşıyor. Sen onlarla sadece sünnet ile tartış. Başka bir rivayetörü i̇bn Abbas da şöyle dediği Ey müminler emri Ben Allah'ın kitabını onlardan daha iyi bilirim Zira Kur'an bizim evlerimizde nazil oluyordu Ali radıyallahu anh dedi ki Doğru söylüyorsun fakat Kur'an pek çok manalar taşır Bu özelliktedir Biz bir şey deriz onlar da Kur'an'dan bir şey delip, delil bulup başka bir şey söylerler Lakin sen onlara karşı sünnetlerle tartış Bakın sünnet ehli, hadis ehlinin önemi var burada. Çünkü hadisleri onlara arz de kaçacak yer bulamazlar. Onun için hadisçileri sevmezler. Çünkü hadisçilerin karşısında duran, durulmaz. Duramıyorlar. Erkek adamın işidir hadisçilik. Hadisten hadisçi olmadan fıkıhçı olunmaz. Bunu unutmayın bakın. Ya onlar hadisçi, biz fıkıhçı değil. Hadistin tezgahından geçmeden fıkıhçı olunmaz. Fıkıh öğreneceksen ilk önce hadisten öğreneceksin. Sen zayıf bir hadis getir, hadisin zayıfına bakmadan amel et, sabaha kadar onunla fıkıh çıkar onun üzerine, mezhebini bina et, ne yazar? Hadis zayıf. Anlatabiliyor muyum? İlk önce hadisi bileceksin, yollarını bileceksin, tariklerini, ehlinin yolunu, anlayışını ondan sonra hadisçilerin getirdiği gibi bakacaksın, ondan sonra mezhebini bina edersin. Çünkü hadisleri onlara arz ettiğinde kaçacak yer bulamazlar. İbn-i Abbas radıyallahu anh onları gitti. Sünnetleri delil getirerek tartıştı. Haricilerin onun karşısında ellerinde hiçbir delil kalmadı diyor. Yine bu kıssanın biraz daha farklı versiyonu haricilerle tartışmaya gönderdi i̇bn Abbas'ı. Onlara söylediği keşf şey oldu. Sizin yanınızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerinden ve ensardan olan bir tane ashabı ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu hem de damadı olan zatların yanından geliyorum ben. Başka bir evde ki onlardan sizin yanınızda bir tanesi yok. Neden yok sizin içinizde? Ensor'un muacir'in, Allah'ın damadının yanından geliyorum ben. <gülüyor> Kur'an onların üzerine inmiş. Kur'an'ın tevlini onlar sizden iyi bilirler. Sizin aranızda onlardan kimse yok. i̇bn Abbas dedi ki Haruri'ye hariciler Düşmanlık üzere bir yerde toplandılar. Ali radiyallahu ve onlarla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabına karşı çıkmaya karar verdiler. Yani şurada ben temin dediğimde şimdi öyle bir topluluk var ki Allah'ın razı olduğu bir topluluk. Muhacir, Ensar bunlardan bir tanesi de peygamber dine vahy edilmiş peygamberin damadı sen bunlara karşı bir grup oluşturmuşsun dini ben bunlardan daha iyi anlıyorum diye bunlara karşı çıkıyorsun yani insan bu kadar sapıtabiliyor <gülüyor> mu? Ve biz İslam'ı Kur'an'ı okuyoruz diyor bu adamlar o yüzden anlayışın alınması meselesi çok önemlidir bir adam gelip ey müminler emiri bu topluluk sana karşı gelecek demeye başladı Ali bana karşı çıkana kadar bırak onları bana karşı savaşana kadar onlarla savaşmayacağım gerçi öyle de yapacaklar bir gün Ali'nin yanına geldim Ey müminlerin emri. Biraz namazı geciktir ki kaçırmayayım ve bu arada o topluluğa gidip konuş konuşayım. Bakın ne diyor İbn Abbas. Biraz namazı geciktir. Kaçırmayayım. İbn Abbas'ın burada derdi cemaat namazı. Kaçırmamak istemiyor. Bakın. Halbuki daha sonra kendi de kılabilir. Ya yani bu gibi durumda bile ne kadar sahabe hassas. Buraya da öyle şey vermek istiyorum. Konuyla alakası yok ama hoş bir nükte yani. Sana bir şey yaparlar diye korkuyorum. Dedim ki hayır inşallah bir şey yapamazlar. Ben güzel davranıp kimseye eziyet vermeyen birisiyim. İbn Abbas anlatıyor. Diyor ki ben Yemen yapımı bir kumaştan kıyafetimin en güzelini giydim. Güzel bir kıyafet giyiyor. E bu zeminlere ki İbn Abbas yakışıklı birisiydi. İbn Abbas dedi ki yanlarına yani haricilerin bulunduğu yere geldim. Onlar öyle istirahatindeydiler. İbadette onlardan daha şiddetli gayret gösterenini görmedim. Bunu bir sahabe söylüyor. Kendini, kendinizi hakir görürsünüz diyor ya Allah Resulü. Bakın onlar kadar elleri ve elleri deve dizi gibiydi. Nasırlaşmış. Çok ibadetten iz yapmış. Yüzlerinde seyde izleri görünüyor. Üzerlerinde yıkanmış gömlekler var. Yüzleri uykusuzluktan zayıflamış. Yanlarına gelince dediler ki ayıplar bir şekilde elbisesi güzel şimdi. En güzel elbisesini giymiş Yemen kıyafeti. Ayıplar bir şekilde diyor ki bu üzerindeki elbise de ne? Çünkü onların üzerinde yıkanmış gömlekler vardı diyor. i̇bn Abbas da diyor ki beni bununla mı ayıplıyorsunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bundan daha güzelini görmüştüm. Ve şu ayet inmişti. Kul Men harrama men harrama zinatullahil lati akhraja li ve tayyibat min Ey Muhammed, Allah'ın kulları için çıkardığı yani yarattığı zinet ve temiz rızıkları haram kılan da kimdir? Dediler ki, yani bakın İbn Abbas hemen hangi bunlar elbiseyi eleştiriyor. İbn Abbas bunlara nasıl cevap veriyor? Niye buraya geldin dediler? İbn Abbas size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabundan ve onun yanından olup vahyin üzerlerine indiği inananlardan bahsetmeye geldim. Yani Resulullah ashabı ve onun yanında olup vahyin üzerlerine indiği o inanan kimselerin yanından geldim bahsetmeye. Aranızda ise onlardan hiç kimse yok. Yani burada demek istiyor ki yani siz böyle insanlara karşı çıkıyorsunuz. Hiç akletmiyor musunuz? Bazıları dedi ki bakın adamlardaki kafa yapısına bakın buna ne cevap veriyor? Pişkinliktir bu. Kureyş'te münakaşaya girmeyin. Yüce Allah ne buyuruyor? Bak Kur'an'dan hemen delil getirir diyor ya Kur'an'dan delil getirmeden maharetliler. Hiç sahabenin anladığını koymuyorlar ortaya. Belhum kavmun hasimun Bilakis onlar şüphesiz kavgıcı bir millettir. Yani Kureş. Kavga etmeyi sever. Hiç onlarla şey yapma yani. İki kişi keşke onlarla konuşsan nediler. İbn Abbas dedi ki söyleyin bana sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu ve damadı olup ona ilk iman eden ashabının birlikte olduğu kişiden alıp veremediğiniz nedir? Biz ona üç konuda muhalefet ediyoruz. İbn Abbas dedi ki peki nedir onlar? Birincisi Allah'ın dininde insanlara hakem kıldı. İnil hukmu illa lillah halbuki Allah böyle buyurdu. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Hariciler daha önce bunu Ali radıyallahu anhu'ya da getirmişlerdi. Allah'ın bu sözünden sonra insanların hükmünde ne ne işi olabilir? Yani burada bir insan böyle hüküm. Şimdi bu olayın meselesini Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu anha arasında hüküm vermek için sahabeleri seçiyorlar. Ali radıyallahu anhu Ebu Musa el gönderiyor. Muaviye radıyallahu anh ise Amur-ül Hübni'nin ası gönderiyor. Bunlar burada hakemlik yapsınlar, hükmetsinler kim halife olsun diye. Ya bu, bu hüküm verilir mi? İşte tarihciler bu olaya dan dolayı ikisini de tekfir ediyorlar. Allah'ın bu sözünden sonra insanların hükümde ne işi olabilir? Halbuki hüküm ancak Allah'ındır. Onlar tamam bu bir dedi. Başka ikincisi Ali insanlarla savaştı ama köle aldı ve ne de galimet. Ne köle aldı ne galimet. Savaştı. Burada kimi kastediyor? Ayşe annemizde yaptığı savaşı kastediyor. Cemel vakası. Orada ne onları köle aldı ne galimet aldı diyor. Bak. Eğer savaştıkları kafir değilse, kafirse malları Ali'ye helal olması gerekir. Eğer mümin iseler müminlerin kanunu dökmek aramdır. Başka dedi, üçüncüsü kendisi için müminlerin emiri sıfatından vazgeçti. Eğer müminlerin emiri değilse o zaman müminlerin kafiri demektir. İbn Abbas dedi ki başka itirazınız var mı? Onlar bu kadar bize yeter dediler. Eğer size Allah'ın muhkem kitabından ve Nebi sallallahu aleyhi ve sünnetinden fikirlerinize karşı delil getirsem, dönecek misiniz? Onlar evet dediler i̇bn Abbas dedi ki Allah'ın dininde insanların hüküm vermesi hakkında görüşünüze gelince onlar hani hüküm Allah'ındır nasıl hakem seçilir falan diyorlar. i̇bn Abbas diyor ki Ya eyyühellezine amelu La tektulus sayda ve entum hurmun Ey iman edenler haç ve umre için ihramlıyken avı av hayvanını öldürmeyin. Şimdi bu ayet umre ve haç yaparken ihrama girmiş insan av hayvanı öldürmez. Öldürmemesine dair bir ayet bu. Şimdi bu ayetin devamında sizden kim ihramlıyken kasten bir av hayvanını öldürürse cezası içinizden iki tane adalet sahibi. Yani yahkumu bihi ve ve adlin minkum. Sizden içinizden adalet sahibi olan ona hükmetsin. Yani burada ne var? İki tane adalet sahibi kişinin hükmetmesine Allah cevaz veriyor, emre diyor. Demek ki insanlar bazen hükmedebilir, doğru mu? Şimdi Allah'a yemin verdirerek soruyorum size diyor. Başka bir ayet daha söylüyor. Ve in khiftum shikake beynehuma feba'su hakaman min ahlihi ve hakaman min ahliha. Karı ile kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz Erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bakın hükmedici bir kişi gönderin. Hemen bu ayetleri getirdi İbni Abbas, haricilerin bu görüşünü çürüttü. Dedi ki bak Allah'a yemin verdirerek soruyorum. İnsanları birbirinin kanına girmekten alıkoymak için, iki tane halife seçilmesi için, Onların arasını bulmak için hüküm vermek mi daha öncelikli yoksa değeri çeyrek dirham olan av hayvanı, tavşan gibi birkaç kadın hakkında hüküm vermek mi daha evladır yoksa? Hangisi daha önemli? Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Biri salife seçilsin. Bunun için hakem tayin etmek daha evladır. Ve i̇bn Abbas onlara bakın böyle böylece onlara cevap veriyor. Onlar vallahi birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak ve aralığını düzeltmek daha evladır dediler. Sonra... Şimdi burada insanlar bazen yani bu haricilerin kafasında böyle hüküm verme konusunda bunlar çok şeyler. Yani Allah'ın indiriniyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetini de getiriyorlar. Bu konuda öyle bir hastaslaşmış ki adamlar yani böyle tekfir edecek yer arıyorlar. Yani öyleleri var ki bu trafik ışıklarında bile Allah'ın indirdiği hükmün dışındaki hüküm diyor bu trafik kurallarını. Halbuki Allah Azze ve Celle genişlik vermiş. İnsanların maslahatı içindir bu. Burada da insanların maslahatı için iki tane hakem gönderiliyor değil mi? Arayı bulsunlar diye. Niye? Tecrübelerinden dolayı. Yani meselelere bu kadar sığ bakmamak gerekir. Kitap ve sünnetin dışına çıkmadığı müddetçe meseleler çok açıktır. <gülüyor> Ali radıyallahu anh'u ikincisi neydi? Savaşta ama ne köle ganimet aldı, ne köle aldı ve gan ne de ganimet. Bu söze gelince söyleyin. Anneniz Ayşe radıyallahu anhı'ya seviyor musunuz? Çünkü Ayşe annemizle savaşmıştı. Başka kadınlarda helal olunu onda helal kılıyor musunuz? Eğer böyle düşünüyor düşünüyorsanız küfre girdiniz. Yok eğer onun müminlerin annesi olmadığını söylüyorsanız yine kafir oldunuz. İslam'dan çıktınız demektir. Çünkü Ennebi'yu evla bilmu'minine min enfusihim <Sessizlik> ve ezvacuhu ummahatuhum. Nebi müminlere kendi, kendi canlarında daha evladır ve zevceleri de müminlerin anneleridir. Yani görüyor ki siz hangisini seçerseniz seçin, iki sapıklık arasında bocalıyorsunuz. Yani Ali radıyallahu anh ve savaştı, onu yendi, ne yapsın onu köle mi alsın? Allah Resulü'nün hanımı müminlerin annesi, onu ne yaptı kontrol altında güvenlikli bir şekilde tekrar Medine'ye geri döndürdü. Hariciler diyor ki bunu diyor bak ne ganimet aldı ne köle yaptı. <gülüyor> o da ona bu şekilde. Onlar bu sefer birbirlerine baktılar. Görüşlerinizden vazgeçtiniz mi değil mi diye İbn Abbas. Vallahi evet dediler. Ali radıyallahu anh'un kendisi için müminlerin emiri sıfatından vazgeçtiği görüşünüze gelince <gülüyor> size bu konuda razı olacağını sözü söyleyeceğim. Hudeybiye günü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i aralarında anlaşma yazmak için davet etti. Şimdi Hudeybiye anlaşmasını düşünün. Kureyş'te Allah Resulü arasında. Hudeybiye günü Suheil bin Amr ve Ebu yanına yazışacaklardı. Dedi ki Allah Resulü, "Ey Allan, ey Ali yaz. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür. Peygamber Efendimiz diyor." Müşrikler dedi ki, "Vallahi senin biz Allah Resulü olduğunu bilseydik" seni ne Kabe'den kovardık ne de seninle savaşırdık onun yerine Muhammed bin Abdullah yaz bunun üzerine Resulullah vallahi ben ben siz yalanlasanız da gerçekten Allah'ın Resulüyüm Ali'ye döndü Muhammed bin Abdullah diye yaz ey Ali dedi şimdi Allah Resulü orada ne yaptı Allah'ın Resulü yazılmasından teberri etti dedi ki yazmasa da olur çünkü ben zaten Allah'ın Resuluyum yalanlasanız da ama burada yazılmış yazılmamış önemli değil. Şimdi buna takılmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'dan üstünken kendisinin nebi olarak zikredilmesine razı oldu, zikredilmemesine razı olduysa o yazıda bu onu peygamberlikten çıkarmıyorsa şimdi bu görüşlerinizden hani sen de e, müminlerin emiri diye yazdırma, oraya, hani Müminlerin emiri sıfatından vazgeçti diye. O zaman kafirlerin emiridir diyor ya harcılar. Onun geçmesine mi kılkınıyorsunuz yani? Hudeybiye'de böyle olmuştu halbuki. Bakın sünneti bilmek ne kadar güzel bir şey değil mi? Şimdi bu görüşlerinizden vazgeçtiniz mi dedi. Onlar vallahi evet dediler. i̇bn Abbas şöyle devam etti. Onlar bu türden örnekleri verdikçe bu sözlerden bir anlam çık çıkmıyor mu diye soruyordum ben hep. Onlar da evet diyorlardı. i̇bn Abbas böylece onlardan 2000 bin kişi tekrar görüşlerinden rucu etti, döndü. Ve 4000 bin kişi ise sapık olarak öldürüldüler diyor. Bu rivayeti Abdül Rezzak, Ebu Naim, Beyhaki, Taberani, Mucemil Kebir'de, Ahmet kısmı olarak Heysemi Mecmu'yı zavayette bunları zikrediyor ve diğerleri tahriş ediyorlar. İbn-i Kayyum el ve İlam'ın muhakkinde bunu zikrediyor. Bunlar birbirlerini tamamlayan ziyadelerle veriliyor. ve Sahih bir rivayet olarak nakledildiğini biliyorum ben bunu. <gülüyor> Haricilerin elçileri Ömer bin Abdülaziz'e gelip Allah'ın kitabında celdeden başka bir hüküm olmadığını söylüyorlar. Bunun üzerine Hanife onlardan Kur'an'da namazın sayısı, rükünleri, rekatları ve vakitlerini gösteren bir hüküm getirmelerini istiyor. Sünnet inkarcısı sıvantıyla. Konu başlığı bitince bitireceğim inşallah. Yani konu şey olmasın, başlığı bekliyorum. sonra Müslümanların yaptığı e, halife onlardan Kur'an'da namazın sayısı, rükunları, rekatları ve vakitlerini gösteren bir hüküm getirmelerini istiyor. Hariciler Kur'an'da bulamadıklarını ifade edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığını, ondan sonra da Müslümanların yaptığını söylüyor. Yani <gülüyor> namazı, rekatını bulamıyorlar. Tipik bir sünnet inkarcısına verilen cevabı düşünün. Halife diyor ki işte rejim de böyledir. Çünkü ha haricilerden rejimi inkar eden bir grup var. <gülüyor> Nebi'yi rejim etmiş, sonra halifeleri, sonra da Müslümanlar rejim etmişlerdir. Burada haricilerden olan bir grubun rejmi inkar etmesi konu bu değil. Rejmi hangi anlayışla inkar ettikleri önemlidir. Yani hariciler böyle çok açık ve net konuları bir kere fetva verdikleri zaman bu konularda bile akılla yaklaşıp meseleleri sahabelerin anlamadığı bir şekilde anlama anlamamaları burada garipken gel, gelmesi gereken insana. Nitekim günümüzde cehaletin mazeret olması meselesine bakın. Bazı harici mantığıyla yaklaşan bazı kimseler sahabeler ve selif-i salih'in yolundan çıkmışlardır. Onların cehaletin mazeretlerini nakleden o kadar çok nakil veriyoruz. Görmemezlikten geliyorlar. Ve cehalet mazeret değildir diyorlar. hütçe dikame edilmemiştir diyorlar. Bu, gelecek bu konu. hütçe dikame edilmiştir diyorlar. E bakın şimdi dikkat edin. Cehalet mazeret değil. Hüccet ikame edilmiş. Bu sözün lazımı ne? Sen bunu diyorsan tekfir etmen lazım kardeşim. Cehalet mazeret değil diyorsun. Hüccet ikame edilmiş diyorsun. Tekfir etmem ben diyorsun. Etmiyoruz biz diyorsun. Tekfirci değiliz diyorsun. Senin bu sözünün gereği var, lazımı var. Sen bundan dolayı cami memunun arkasına gitmemen lazım. Kimi kandırıyorsun? Tekfir etmen lazım adam gibi. Çünkü cehaletle mazeret görmüyorsun sen. Hüccet kalkmış diyor. O imamlar hepsi tekfir etmen lazım. Arkasına gitmemen lazım. Niye bu kadar samimi olmayın? Böyle bir cinsler de var. Hem cehalet mazeret değil diyor. Hem hüccet kalkmış diyor. Lan bir bakıyorsun cami imamının arkasında. Gelme kardeşim. Tekfir et milleti. Niye etmiyorsun? Hani bu mesele çok önemli bir mesele. Burada samimi olmak lazım. Öyle iki arada bir derede öyle kurnazlık Hani faysallık yapmaya gerek yok. Onun için Allah'ın izniyle bu meselelerde selefe dönecekler, selefe. Selefin ilk dönemlerine dönecekler. Selefen bak selefe Hicri ilk üç, üç asırda hem tevhidi meselelerde, isim ve sıfat meselelerinde hepsinde cahaleti mazaret görüldüğüne dair nakiller var. Sen bir kısım necdi ulemanın sözlerini getirirsen, onlarla sınırlı tutarsan bu dini adama hop derler. Ben de sana Necdi ulemadan İbn Useym'in cehaleti mazeret getirdiğini getiririm. Kala verirsin ortada. Ondan sonra alimleri takmıyor. Sen takmıyorsun. Bizimkiler sizinkiler evliyadı. da bizimkiler tereyağı mı? <gülüyor> Onun için ya bunlar şimdi çok önemli meseleler arkadaşlar. Din konuşuyoruz burada din. O yüzden meselelere böyle şey düşmemek gerekir. Yani ortaya çıkıp show yapmanın da bir mu ki? Hani İnanın selefi salihinin yolunu şöyle güzel okusalar Aptır müsennafı var bakın. İbn bir şey benim müsennefi var. Bunları bir okuyun. Bunlar da zaten göreceksiniz. Bunları okurken bile farklı böyle çelişkili rivayetler var. İnanın o dönemdeki alimlerden bile aa dişiksiz sahabeye dönmek gerekir. Bak ihtilaflı konu var. Onların içerisinde böyle sahabeye dönmeyi öğrenirsiniz. Evet, bu konuyu burada keselim. Daha sonra bu cahlet mazaret ve tekrif konularını e, yapılan programa göre tekrar ele alacağız. Tefarruatıyla vereceğiz. Şimdi burada kısa geçtik. Hocam, Merak eden o dersi de dinlesin. Bir Çay masası verildi. Kalmak isteyen arkadaşlar gel ders devam ediyor. Yarınki programımıza yine aynı şekilde 8:30'da dersin devamı olacak arkadaşlar. Tamam, tamam abi. Evet. inşallah. Ne kadar kaldı? olan arkadaşlar varsa şayet şu an. Meşguliyetlerine giderebilirler ders devam ediyor. Yani 45 dakikalık bir vakit daha var. ders saat sekiz otuzda iki ders daha de de de de yani, de. de olacak. Ben onu okuyorum sen Bir ders daha de olacak. Tamam.